devam ediş buna challenge var bura Merhaba iyi haftalar haricinden sanat programındayız açık radyoda ben programcınız Challeng. Bugün misal adnan Yıldız konuğum. Adnan hoş geldi hoş bulduk. Ee, hatırlayanlar olacaktır aranızda. Yaklaşık bir buçuk yıl önce misal Adnan Yıldız'la Yeni Zelanda'dan bir telefon bağlantısı da yapmıştım. Hatta orada deprem üzerine de evet, konuşmuştuk. Zira Yeni Zelanda'daki Art Space Sanat Kurumu'nun direktörüydü Adnan. Ondan öncesinde de Almanya'da Stuttgart'ta bir sanat kurumunu yönetti. Ama ondan evvel de Berlin'e yerleşmiş. Orada çalışıyordu. Yeni Zelanda'dan sonra ne zaman ve neden Berlin'e yeniden yerleştin diye sormak istiyorum Adnan'a. Çünkü geçtiğimiz ay karşıma yeni bir programıyla Berlin'de çıktı. Sen döndüğünden bu yana Berlin değişmiş mi? Ve Berlin'de şu an neler yapıyorsun? Ee, teşekkürler. Programda beni tekrar konuk ettiğin için İstanbul'da bir hafta geçirdim. Ee, bu programın da buna e, zamanlama olarak rast gelmesi çok güzel oldu. Ee, şöyle cevap vereyim buna hemen. Yaklaşık yedi senedir kurumlarda çalışıyorum ve yedi senedir kurumların direktörlük görevini yürütüyorum. Bu Hayli sorumluluk isteyen çok yüksek tempolu bir meslek. Direktörlük yaptığınız zaman da küratörlüğe, yazarla, yani zaten kendi alanınızın içinde yapmanız gereken işlere çok da vakit ayıramayabiliyorsunuz. Yani araştırma kısmı her zaman çok istediğiniz kadar yürüyemeyebiliyor yani. öncelikleriniz farklılaşıyor diye. Öncelikleriniz farklı yani belediye başkanlarıyla, politikacılarla görüşüyorsunuz, mesenlerle ya da e, bağış yapanlarla daha içli dışlı, dışlı oluyorsunuz. Yani ister istemez hayatınızın büyük bir bölümü bürokrasi kaplıyor, misafirler kaplıyor, ritüeller kaplıyor, seremoniler kaplıyor. Doğal olarak ben de 7 seneden sonra bir akademisyen olsaydım de sabbatical alırdım. Berlin'e döndüm. Çünkü Berlin bu işler için bildiğin gibi ideal bir yer. Ama aynı zamanda da zaten beni dört senedir bekleyen bir projem vardı. Onu onu yürütmek için oradayım. Tamam ona geçiyorum. Berlin hem sanatçılar hem küratörler hem de kültür sanatla uğraşan herkes için hakikaten çok merkezi bir yer. Adeta bir başkente dönüşmüş durumda. Biraz fazla da popülerleştiğini söyleyebiliriz hatta. Yani ee, bir zamanların Paris'i gibi oldu herhalde. Kes, kesinlikle. Ve de Türkiye'den ve Orta Doğu'dan ya da Türkiye ve Orta Doğu kökenli çok sayıda orada göçmen, expat, mülteci, diaspora nasıl adlandırırsak adlandıralım. Ciddi bir insan göçü var oraya Berlin'e Kendine ev edinmiş insanlar var. Bunların bir kısmı da kültür sanat alanında da çalışıyorlar elbette. Senin de ödünç aldığın, Emine Sevgi Özdemir'dan ödünç bir başlıkla anne dili Mutert Sunge başıyla yola çıktığın bir konseptin var. Ve işte Berlin'de tekrar karşıma çıkman da buraya zaten yerleşiyor. Mart ayında başlayan ve 2018'e kadar devam edecek bir... E Program bu. Çok ayaklı, çok parçalı bir program. Filmler, performanslar, sergi, oval ve offsite diye adlandırdığım projeler var. Seni zaten asıl Berlin'e heyecanla döndüren ve burada ayağının tozuyla yeni programlara imza atmaya başlatan şey de bu. Anne Dili. Bundan bahseder misin? Evet, Anne Dili 2013 yılında Qatar Authority Museum ve Fondasyona Prada tarafından düzenlenen Curate Award adlı küratöryal bir yarışmaya gönderdiğim bir önermeden seçildi. Yani hem İtalya'daki Fontane, Prada, evet. Milano'da da yerleri evet. var hem de Katar. Evet hem destekledi. de Katar. Bu ikisi hans Ulrich Obrist, Rem Koolhaas gibi, Nadine Labaki gibi önemli e, sinemacı, e, mimar, küratörlerin işbirliğinde birliğinde dünyaya bir çağrıda bulundular. Ve dediler ki hayal gücünüzün ötesinde gerçekleştirebileceğiniz bir projeyi ama bize yazılı olarak değil bir video olarak gönderin. Ben de o zamana kadar biriktirdiğim özellikle biyografik olarak biriktirdiğim imajlardan oluşan böyle çok basit bir filikram videosu gönderdim. Daha sonra onlar ilk 20'ye kaldınız. Şimdi bir metin zamanı dediler. Daha sonra da e, o kısa listeden 3'ünü seçtiler. E, i̇ki kurumun anlaşıp aralarında ne kadar vereceklerini bu projelendirmeyi nasıl yürüteceğimizi e, anlamımız hmm. 4 yıl aldı. altı. Yani, e, evet ama bu güncel sanatta alıştığımız bir hız var. Yani 6 ay, 1 sene, 2 sene odaklı gittiği için projeler genel anlamda yani herkesin söylemiyor ama tabii. genelde de kurum, kurum bazlı 5 yıl falan gittiği için hiçbir bireysel küratöryal araştırmanın 4 sene e, araştırma olarak yürüyebilmesi hani Bu biraz da sizin hazırlıklı olmanıza bağlı yani cebinizde birazcık paranız varsa ve onu araştırmaya yatırabiliyorsanız sponsorlarınızla size onu geri ödeyeceğini hissediyorsanız belki o riski alıp siz de yapabilirsiniz. Ben o riski biraz aldım 4 sene bunun etrafında çok döndüm çok dolaştım ve çok okudum. Ve başladığı zaman sen Yeni Zelanda'daydın herhalde yoksa Almanya'da mıydın? hatta? Ee, bu ödül verildiği zaman açıklandığı zaman benim Yeni Zelanda'daki ilk e, günlerimdir. Hı hı yani e, ve e, oradaki programı da kesip bunu yapmak istemedim e, çok güzel bir zamanlama oldu kısa ödeneği kısaca kısaca anlatmam gerekirse e, Emine Sevgi Özdemar 1991 yılında Yengabor Bahman ödülünü Hayat Bir Kervansaray isimli eseriyle aldı ama onu oraya adaylığa taşıyan asıl eser 4 e, kısa hikayeden oluşan anne dili olarak çevrilen Türkçe'ye Mutterzunge'ydi. Bu terim aslında Almanların çok kullandığı bir terim değil. Bu terim, Zevginin ürettiği bir terim. Çünkü Mutterzpra yani yabancı dil dediğimiz şeyi, dil linki mi yoktur, nereye çevirsen oraya döner diyerek e, yani İtalyanca'da ya da İngilizce'de ya da başka dillerde belki rastlanabilen bir şey, Almanya'da rastlanamıyor. Yani dille, konuştuğumuz dille, organ olan dilin Türkçe'de aynı şey olması başka bazı dillerde de öyle ama Almanca'da olmaması onun bu metaforu hem anne dili hem büyük babamın anne dili diye Arapça ile ilgili bir hikaye yazmış. Ana dili de değil anne dili evet, olarak Türkçeleştirmiş bunu da vurgulayalım dil, yani, yani biz de kelimeyi insan, yanlış kullan, evet, kullanmıyoruz. Yani ana dilden bahsediyoruz evet. ama aslında anne diliyle onu öznelleştiriyoruz Yani benim annemin dili hı hı. bir anlamda benim yani orada bir öznelleştirmeyle ilgili tabii bir eşik var. O da çok önemli. Çünkü bu projenin içinde ben uzun yıllardır Türkiye'nin dışında yaşıyorum. 2006 yılından beri burada değilim. Annem, kardeşim, anneannem, hayatımdaki kadınlarla ilişkim, telefon, Skype gibi teknolojik denemeler, sevginin telefon konuşmaları annesiyle, abisiyle ve onları kaybettiği zaman dili kaybetmesi bu konuda yazdıkları beni çok etkiliyor. Sevgiyle bir dostluğum var. Peri Maden'in tanıştırdığı, daha sonra da kendim geliştirdiğim, onunla uzun röportajlar yaptım, yayınladım. Ee, çok iyi bir iletişimimizin olduğunu düşünüyorum. Proje içinde de e, bu fırsat yakalandığı zaman hem bu kitabın yazıldığı şehir hem de yazarın hala orada yaşamasından dolayı pılımı pırtımı toplayıp zaten Berlin'e gitmem ve bu projeyi orada yapmam gerekiyordu. Ben bu projenin içinde minik bir de biyografik bir katkıda bulundum. Aslında kendi doğduğum şehirde yapma üzerine bazı araştırmalar da yaptım ama daha sonra Berlin'de olmasının daha doğru olduğunu düşündüm. Senin memleketin Karaman tabii. Ben Bunu Karaman, da vurgulayalım. Benim. Hala ailenle or Karamana gidiyorsun, geliyorsun. Evet. Orada irtibattasın. Orada da projeleri evet. hayata geçirmek istiyorsun. Ve konu dil olduğu zaman Karaman aklınıza pek çok şey de getiriyor açıkçası. Evet. Yani tesadüfi değil sanki senin Karamandan olduğun olman ve böyle bir projenin aklına gelmesi. Hiç değil çünkü e, Karamanlıoğlu Mehmet Bey 13. yüzyılda. Bugünden sonra divanda dergahta, mecliste bergahta Türkiye'den başka bir şey konuşulmayacaktır diye bir de bir ferman yayınlıyor. Ve tabii ki onu hani Türkiye tarihini bilenler için de Osmanlı'ya son direnen kale olarak da hatırlayacaklar. Benim çok ilgimi çekerdi çünkü çocukken okuma yazma öğrenirken özellikle ilkokulla A diyelim, eve B diyelim. A ile B arasında gidip geldikçe ben o 5 sene geçtikçe okuma de değişik de değiş yani. İşte harfleri tutturmaya başlıyorsun, ecelemeye başlıyorsun, kelimeleri okumaya başlıyorsun, cümle okumaya başlıyorsun. Tam cümleyi anladın, paragraf devreye giriyor. Bağlam devreye giriyor. Metinler arasılık işte alt metin okumaları geliyor. Bu bunları Açıldık ben hep okudum. Evet. Bunu hep okudum. Çünkü orada ironik bir durum da var. Yani sadece Türkçe yazılmış bir metin size Türkçe diyor ki Türkçeden başka bir dil konuşamazsınız. Ve ben hep hayal ederdim. Kuzenlerimin Türkçesi çok iyi olmadığı için çocukken onlar Almanca Almanca'ya ısıtıkları zaman etrafıma bakardım gerilirdim hani Türkçeden başka bir dil konuşulmuyorsa onlar Almanca nasıl konuşuyor ya da babamın yanında çalışan Kürtçe babamın yanında çalışan ve çok güzel Kürtçe konuşan Kürt Cemal abi Hal Halil abi bu insanlar var. Bu insanlar dedem yokken Kürtçe radyonun sesine açıyorlar. <gülüyor> yani dedem camiden dönerken o ses kısılıyor. falan. Bunlar hep sende yer ediyor. Bunlar Tabii o dille ilgili gerginlik, sorgulama dille abi. ilgili düşünceyi ister dilin gergin bir mekan olduğunu ve aslında soyut olduğunu, görünmediğini, onun mekanla sağlaşabileceğini düşündüğünü. Şunu da hatırlıyorum yani daha lise çağlarındayım ve Benetton kampanyası var. Ve ben o parkta oturuyorum hı. aslında. Yani o parkta mı otururken elimde bir dergi var ve Arkeko Park'ta bir Benetton kampanyası var. Orada her renkte insanlar bir market etrafında bir yere gelmiş. Yani ya da 23 Nisan'ı hayal ettin hepimiz o resmi yaptık. İşte Hindistan'dan bir çocuk, Çin'den hı hı. bir çocuk. Farklı millet bayraklı. Evet, evet. Yani o ulusal devlet bugün küreselleşmeyle sınırların değişmesi, bunun bireyse olarak bizim yer değiştirmeyle ilişkimiz, göçün etkisi. Bunlar zaten düşündüğüm sorulardı ama sevginin yabancı bir gözle, göçmen bir genç kadının dilinden ve tamamıyla meseleyi de bedenin özgürleşmesi etrafında kurmasıyla ben de hani queer bir beyin ve zihin olarak tamamıyla kendimi onun açtığı yolda yeniden özgürleştirmeye çalışırken buldum aslında. Hala Bu heykelin ben benim küratör olmak için çıktığım yolda en önemli neden olduğunu. Bunu yüzünden küratör olmaya çalıştığımı düşündüm. Çünkü heykelin de hikayesi ilginç. O orijinal heykel oradan kaldırıldı. Bilikoplas koyuldu. O okuldan sonra kaybolduğu bir depoda yani işte ilk heykel çok güzel bronz, granit taşlarla kaidesi olan çok Hakikaten iyi bir eserdi. Modernist bir Türkiye eserdi. Hey, Türkiye'nin heykelle olan bu çekişmeli tarihi içinde yine böyle anlamlı ve ironik bir olay evet. değil mi? Tek de değil. Ve kaybolan bir heykel evet. ve yerine başka bir yere aynı metnin konularak dikildiği heykelde de Karamonol Mehmet Bey dirilişten bir karakter gibi görünüyor. Yani oysa <gülüyor> hakikaten ilk benim kaybettiğim o heykelde e, arama yolculuğuna kuzenim de beraber de çıktım. Çünkü tesadüf odur ki kuzenim de benim aslında iyi bir heykeltıraş ve belediyelerle kavga ederek heykel dikmeye çalışan bir kadın heykeltıraş. Bu da çok az Türkiye'de. Yani daha çok erkeklerin e, bu alanda at koşturduğu bir yer. E, ve şu anda Crank Galeri'deki e, serginde onun da bir işi var evet, değil mi? Biraz e, yani yani ona da biraz getirmek istiyorum ama hatırlatalım. Sergileri yapmıyor hı hı. ve e, daha çok bu alanda e, çalışıyor ama hem bu işinin boyutu hem de formu hem Nilbar Güreş'in hem de Kalit Barakay'in güncel sanat projelerine çok hemen e, cevap veren, onlara soru soran, onlarla ilişkiye geçen bir soyutluktaydı, bir formdaydı. Güzel bir diyalog olduğunu, güzel bir iletişim, güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. O tamam, ona tekrar geleceğiz umarım vaktimiz kalırsa. Ama biraz daha bu anne dili programlarını açmak istiyorum. Çünkü Tabii. hala yolu berline düşenlerin, önümüzdeki dönemde ekime kadar aslında karşılaşabileceği programa dair izler mi? var. Ee, e şey, ha sunumumuz var. 12 Haziran'dan itibaren savaşın savaş, savaş boyrazın sergisi görülebilir. Yani nerede sergi? Onları ben bir şey genel olarak toparlayayım. Tabii evet çünkü şeye de hatırlatmak istiyorum film programları, performanslar apartman projesinde bir sergi vardı örneğin evet. Onun apartman projesinde daha önce gündeme getirdiğim bir kolektif olduğu için özellikle vurguluyorum. Ve oval ve offsite projeler olarak tarif ettiğim evet. başka şeyler var. Babylon'la bir iş birliğin olduğunu biliyorum evet. Yani Türkiye'deki Babylon pozitif değil. değil Berlin'de evet. 1929 yılında e, açılmış Almanya'nın eski sineması E, Fox Bühne'nin hemen karşısında Mite'de, de hemen, hemen herkesin bildiği bugün belki çok Ender olarak Singular program yapan yerlerden biri. Yani hala Godard görebileceğim <gülüyor> yer o Cinebox'a ait değil. Yani direniyoruz orada da. Okey. Harika. Peki hem kaçırdığımız <gülüyor> Programlarda olsa hem onlardan yani genel olarak somut olarak bu muter Muttersünge'de neler gördük neler bizi bekledi sen neler programlamıştın sanatçılarla işte yazarlarla vesaire hem de neler bizi bekliyor biraz anlatırsan sevinirim. Yani aslında bizim sık sıkken güncelleyen bir web sitemiz var ve o web sitesinin de farklı alt başlıkları var işte park değil lounge gibi hı hı. solo projeler, ofsite'lar gibi onu onu oynayarak orayı bakabilirler. Tamam söyleyelim. mutarzunge.org. Tamam. Ee, şimdi iki şey söylemek istiyorum hı. bu bağlamda. Birincisi 7 sene kurum direktörlüğü yaptığınızda ister istemez bir, yan, bir yanınız sizi bu işin mekan üstüne düşünmeye ve mekan işlerin mekan sallaşmasına ve objelerle uğraşmaya onların nakliyatına onların üretimine onların geri gönderimine onların sigortasına yani senin de İstanbul Modern'de uzun yıllarını vererek bildiğin bir e, süreç bitmeyen, bitmeyen bir durum ben biraz bu projeyle kendimi özgürleştirdiğimi düşünüyorum çünkü Ee, hemen hemen bütün proje boyunca sergilenen objelerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Hı hı. Ee, i̇lginçtir ki dil konusuna girdiğimizde benim ilgime en çok e, Diyarbakır, Bingöl, Mardin'de yaşayan sanatçılar çekiyor. Bunun da nedenini benim söylememe gerek yok. Çünkü konuda araştırması çok net. İşte Türkiye'ye soruyorlar. E, Almanya'da ikinciliğin Türkçe olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok yüksek rakamlar tabii ki. İşte belli alanlar yüzde 86, belli alanlar yüzde 94 istiyor. Aynı insanları yine soruyorlar. Türkiye'de Kürtçe'nin ikinci dili olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Sayıları tahmin edersiniz. Bu Konda'nın çok düzgün yaptığı araştırmalardan biri. Benim motivasyonum da buydu. Yani Şener Özmen, Cengiz Tekin, Erkan Özgen, Mehtap Baydu, Nilbar Güreş. ilk gücü zaten şu anda bile Diyarbakır'da yaşam evet, çalışan evet, amaçlar. Biri, evet, biri Almanya'da, evet, Mehtap evet, Baydu, evet, Nilbar Güreş bir Barake. Bunlarla biz film programları üreterek, karşılıklı konuşarak, beraber sergi görerek, beraber düşünerek başladık. Daha sonra büyük bir stüdyo gibi düşündüm ben bu projeyi. Yani bir tek grup sergisi gibi hiç hayal etmedim. Çünkü obje üretmek istemedim. E, film Yaptığımız film programları Almanya'da Museum für Neue Kunst, Freiburg'da bulunan Didem Yazıcı'nın işbirliğiyle oradaki Schauer gösterildi. Üç ay boyunca kış programında yer aldı. Aynı zamanda Berlin'de. Berlinlerin çok sık gittiği, şu anda çok popüler olan Savi, senin de bildiğin. Evet, Savi de gösterildi. E, Hitoshi Dayal, bütün bu süreçte benim Ee, Emine Sevgi Özdamar projesini e, yapılandırırken mentorum gibi, adeta bir rehberim bir koruyucu meleğim gibi hep bize akıl verdi, işlerin cömerci, bu film programlarının içinde göstermemize izin verdi. Çok da önemli bir sanatçı evet. Münster e, Heykel projesi projesinde, Skulptür projekte evet. de, tam da Diyarbakır'da çektiği, seninle evet. işbirliği yaptığın onu, bir o, video onu, enstelasyonu onu, vardı, bilgisayar evet. oyunlarına da. Onun için ilk filmlerden birini Şener Özman'la biz beraber ürettik. <Gülüyor> Bu sohbetler tabii ki farklı aşamalara geldi. Yani nasıl dört tane küçük hikaye var? Benden başta onları dört tane act olarak, yani akt olarak tasarladım. İstedim ki davetlilerin olduğu ama böyle bir hikayenin yazıldığı bir sahne gibi kullanılan kurgusal bir barda buluşalım. Ve aslında Mart'ta başlamadı. Yani kamusal program Mart'ta başladı ama davetli programı Aralık'ta başladı hı hı. geçen sene ve o barın alt katında iki minik odaya geçici olarak video işleri sergilendi. Bazı sanatçılarla yapılan görüşmeler, söyleşiler Almanca'ya çevrildi. Bizimle beraber çalışan sanat öğrencilerine verildi. Onlar Onlardan kendi performanslarını çıkarttılar. Ee, bar tesadüfen 28 yıldır orayı e, yürüten Polonyalı bir göçmene aitti ve 28 yıldır değişmemiş bir bardı. <gülüyor> Orda yani bar derken sinema derken tabii insan yabancı dil duymaya e, hazır olmadığı anda en çok duyduğu yerler, yani nasıl söyleyeyim onu tam daha güzel Türkçeyle hazır olmadığında duyduğun yabancı dilleri. Bir düşün, bir barda, bir sinemada yani konfor alanından çıktığın yerler, comfort zone diyoruz ya, kendin öğrenmek için tabii ki başka dilden, dinden, başka cinsel tercihleri olan, başka e, kültürlerden gelen insanlardan daha çok öğrenirsin. Ben o alanları merak ediyordum ve proje biraz bu alanlar etrafında şehirde dolaşsın istiyordum. E, Selda Sal'da tabii çok çok e, yani yaklaşık 4-5 senedir Berlin'de ama Berlin'de değil sadece. Selda Berlin'e inanılmaz emek veriyor. Yani çok engaged. Hani... Apartman projesinden evet. bahsediyor. Evet. Ve e, bizim e, en çok e, dikkat ettiğimiz şey de bu projedeki sohbetlerin sirkülasyonuydu. Yani seyahat halinde olmasıydı sürekli. Selda bu projeyi duyduğu zaman e, benim de hani bunu bir sorumluluk olarak görmem e, dahilinde çok açık davrandı baştan veri ve ilk projenin en başında olmamasına rağmen biz Erkan'la Cengiz'in aynı e, screen dediğimiz o Ekranda. ekranı paylaşan iki yandan e, işte dış cephede bir offsite olarak bile yapılan orada konuşulan dillere uyarlanan temel ihtiyaçlar işinin olduğu Ceren Oykut'un da orada uzun süredir zaten kalıcı bir kalıcı demeyelim de uzun soluklu bir araştırma ve enstrasyonlu vardı onu bizim sergimiz içinde bir istasyon olarak kendi solo projesinin hemen önce biraz değiştirerek, güncelleyerek gösterdi. Bütün. Yani o çünkü oranın da aslında e, orayı sadece bir mekan olarak almadık. Biz orası kolektif düşünen bir yer. Onun bir parçası olmaya çalıştık. Ben zaten bütün süreçte de bunun inşasında bütün. da Berk Asal'a çalıştım on-off'tan. Çok da iyi bir dil tutturduğumuzu düşünüyorum. Produksiyon içinde. bir. içinde, içinde Çünkü benim bu proje içinde Bekleyen en önemli şeylerden biri evet bütün sinemayı kullanmak için ehliyetim lisansım vardı ama ben e, dramaturg ya da kareografi üstüne çok da düşünmemiştim. Yani performans programları üretmiştim sadece performanstan oluşan programlar da üretmiştim ama bir sinema salonunu bir güncel sanat e, diskuru etrafında yeniden tariflemek başka bir şey. O aşamada Gorki'de çalışan Çağla İlkin bana çok katkıları oldu. Tiyatrosu. Evet Çağla orada küratörlük yapıyor. Ve oradaki e, bilgisini benle cömertçe paylaştı. ve Takıldığım yerlerde çok yardımcı oldu. Sevginin partneri Karl zaten çok ünlü, önemli, ödüllü bir sahne tasarımcısı Carl Kınay'dı. Böyle kendiliğinden bir ekip oluştu ve o ekip aslında e, şöyle sorunları da çözdük. Mesela benim hep bir hayalim vardı. Black Box dediğimiz beyaz, e, siyah, siyah kutu. kutudan White küp dediğimiz beyaz küpte bir grilerden oluşan ama bunu boyayla yapmak çok zordu. Bu anlamda yazılım yani print teknolojilerini çok zorladık da. Her anlamda denedik hala deniyoruz. Bu Mart ayında da bir Paskalya gecesi bütün sinemayı alarak 4-5 saatlik programlar, korolardan, Sevginin çıkıp yaptığı okumalardan... E, proje, ürettiğimiz projelerin kısa statement diyelim onlara mesela cümlelerinden kurulu bir program oldu. Bütün mekanın her yerinde girişinde, mimarisiyle ilgili fuayesinde, bedenle ilgili performanslar gerçekleşti. Çok güzel bir izleyicimiz oldu. Üstelik Almanların bu konuda disiplini bilirsin. Birkaç gün sonra hemen Tat Tatsayt'ımda kocaman bir review aldı ve benim yani belki de oraya dönüşümü de o anlamda e, ciddi bir soruya dönüştürdü. Çünkü şey dedi hani yakın zamanda Türkiye'den gelen sorular çünkü Almanya biraz <gülüyor> Türkiye'nin hinterland'ı <gülüyor> gibi orada da bir sorunlarımızı götürüyoruz. Gazeteyi açtığımızda Cumhurbaşkanımızı görüyoruz. bize ilk sorulan işte karşı mısın destekçimsin gibi hani bu hava orada da devam ediyor. O anlamda Invariant yazdı review ve şöyle bitirdi onu. Yani bunları bu bağlamsal bir işte <gülüyor> thread gibi düşün onlar bir Bağ. Bu bağlarla birbir hani bütün bunları birbirine bağlamak şimdiye kadar bu projeye nasip oldu. Ama tabii orada şimdiye kadar derken hani bundan sonrası için bir söz vermiyor. Bu yakalanmış iyi bir fırsat. Bu iyi bir enerji nereye gidecek? Merak ediyorum diyor. Şuraya gidecek. Babilon Oval dediğimiz yani ofsaytlarımız var. Sadece apartman projesi değil. Birkaç tane daha ofsaytımız var. İçinde UDK'nın, Prokem'in şu anda görüşmelerinin oldu ama Babylon'a halde şöyle bir yer aslında bizim e, kullandığımız sinema çok cömert davrandı. Bize bunu bir kerelik vermek istemedi. Onun e, üst fuayesi diyelim. Zaten film festivalleri zamanında poster sergileri, başka sunumlar düzenliyorduk. Ben bütün sinemanın mimarisiyle uğraşmak istemedim. Yani öyle bir e, edebim vardır. hani Bütün mimariyle ilişkimizi zaten art space'te dönüştürdüğüm için çok düşündüğüm sorular etrafında kuruldu. Sadece bir duvarı. O duvarda kör bir duvar. Yani eğimli bir duvar. Eğimli bir duvarı duvar kağıtlarında yani bir siyahtan beyaza kadar grilerde tarifleyerek proje alanı olarak tarifledim ve oraya solo projeler, üretimler zaman içinde yayılarak yani Hayk Ayvazyan mesela Kadıköy'deki sunum performansını getirmek istedi. Paris'teki. Evet. Hı -hı. Ve daha sonra Frankfurt'ta da ve Bize küçük değişikliklerle uyarlamak istedi. Çünkü o mekana ve projenin bağlamıyla ilişki kurdu. Ve bir yayın çıkarmak istedi bunun sonundan. Bizim yayınımızın içine eklemlenecek bir yazı çıkarmak istedi. Savaş'la da Türk Film Festivalleri haftasına denk gelsin istedik sergimiz ve Onun filmlerindeki e, stillere daha dikkatli bakmak istedik. Yani her sanatçının kendi ihtiyaçları doğrultusunda değil devlet, vatandaşlık, anıt, heykelle ilgili 12 sorudan oluşan görüşmelerle aslında bir anlamda biz bir kurgusal yazı üretiyoruz yani metin üretiyoruz. Bu tek bir metin değil, çok editörlü bir metin. Christina Kramer'de çok sabırlı, 8 senesini İstanbul'da çalışmaya adamış, iyi, Polistar'da çalışmış, beraber orada projeler ürettiğimiz, benim çok çok değerli bulduğum bir e, editör arkadaşım. Bu Unfolding Mutarzung, yani anın dilini açmak adlı yayınında editörlüğünü benle beraber yürütüyor. Tamam. Yay Ekim ayında bitiriyoruz. Okay. Ekim ayındaki o zaman yayında heyecanla bekliyoruz. Misal Adnan Yıldız konuğum. Harçtan sanat programındayız. Açık radyoda Mart ayında başlayan hatta ön görüşmeleri, konuşmaları hani dışarıya çok açık olmasa da aralıktan bu yana aslında sizi heyecanla devam etmeye teşvik eden bir program bu. Bağımsız program. Evet. Ekim 2018'e kadar da Berlin'de devam ediyor. Bir yayın ortaya çıkarsa da umarım tekrar gündeme getiririz. Ee, Adnan Yıldız'ın küratöryel olarak neler yaptığını merak ediyorsanız bir de sergi duyurusu yapalım. Harciden sanatın formatına uymadığı için İstanbul'dan bir sergi olduğu için gündeme getirmedim ama Crank Galeri'de TomTom'da yani İstanbul'da e, Shifting Horizons yani Yer Değiştiren Ufuklar adlı 3 sanatçılı bir e, sergi var. Maalesef süremizin sonuna geldiği için e, bundan bahsedemiyoruz. Çok kısacık değinmiş oldu Adnan. Ama sanatçıların adını söyleyebilirsin Adnan'cığım. İlbar Güreş, Kalet, Parakeh ve Neşe Karasipa adını oluşan yer değiştiren ufuklar sizi Kran Haziran ortasına kadar bekliyor. Şansınız deneyim. Belki bayramdan sonra da biraz açık kalabilir. <gülüyor> Çok teşekkürler Adnan. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakal. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum hariciden sanat içinde.